idgân-ı mütegaribeyn tanıma mahrecinde yani çıkış noktasında ve sıfatında yakınlığı olan harfler birbirine uğrarsa yani birbirinden sonra gelirse idgân-ı olur idgân-ı harflerini de iki başlık altında inceliyoruz. Demek ki arkadaşlar bu tecrübin diğerlerinden farkı şu mahreçleri ve sıfatları birbirine yakın olan harfler çıkış yerleri ve sıfatları birbirine yakın olan harfler arka arkaya gelirse birinci gelen harf ikincisine katılarak, idgam edilerek okunur. İdgamı mütegaribinin iki başlık altında inceliyoruz. Birincisi lam ve ra harfleri. Bu harflerden lam harfi mutlaka önce gelir. Lam sakin yani cezimli, ra harfi harekeli olur arka arkaya gelirlerse lam harfi ra harfine çevrilerek okunur. Şimdi örneğimize bakalım. İlk örneğimiz kurrabbi. Şimdi bakıyorsunuz e, okun sağındaki bölümü e, iki tane kırmızıyla yazılmış harfimiz var. Birincisi lam sakin olarak gelmiş cezimli yani. İkincisi ra harfi. Bu şu demektir burada mahreci ve sıfatı bu iki harfin birbirine yakın olduğu için birinci gelen sakin harf olan lam harfini ra harfine idgam ederek okuyacağız. Yani lam harfi aradan çıkıyor. Onun sesini çıkarmıyoruz. Doğrudan doğruya sanki efendim iki tane ra harfi arka arkaya gelmiş. Biri sakin diğeri harekeli sakin olanı harekeli olanına katmışız bundan dolayı da okunurken burası şeddeliymiş gibi okunur. Nitekim ok işaretinin sonunda şeddeli olan ra harfini görüyorsunuz. Bu ne demektir? İki tane ra harfi gelmiştir. Biri sakin, ikincisi harekelidir. Birbirine katılır. Başına şedde konur. Bunun iki harfi olduğunu belirtmek için de başına şedde konur. Okuyalım. ur burada vunne yapılmaz arkadaşlar. Düzgün bir şekilde okunur. Kur rabbi burada ul rabbi diye okuyamayız bunu. Kur rabbi ikinci örneğimiz der Allah. Burada da sakin olan lamdan sonra harekeli olarak ra harfi gelmiş. Mahreçleri ve sıfatları birbirine yakın olduğu için lam harfi ra harfine çevrilerek idgam edilerek okunacak. Böylece birinci tecrüte gördüğümüz gibi iki tane ra harfi arka arkaya gelmiş. Birincisi sakin, ikincisi harekeliymiş, sakin olan harekeliye katılmış ve şeddeniymiş gibi bir durum söz konusu olur ki ok işaretinin sonunda da bunu görüyoruz. Okuyalım. Gayet net bir şekilde lam harfinin ra'ya çevrildiğini görüyorsunuz. Bu izah ettiğimiz şekli şu cümlelerle kısaca özetleyebiliriz. Yukarıdaki her iki örnekte de lam harfinin ra harfine dönüştüğünü açık olarak görüyoruz. Sağdaki bölüm Kur'an-ı Kerim'de yazılı olan bölüm. O kışaretinin sonundaki bölüm ise tecbitle okuduğumuzda uymamız gereken şeklidir. İdgan-ı ikinci başlığına geçelim bu başlıkta göreceğimiz iki harf var kaf ve kef harfleri bu harflerden kaf harfi kef harfinden önce gelir ve kaf harfi sakin olursa yani cezimli olursa sakin olan bu kaf harfinden sonra harekeli bir kef harfi gelirse kaf harfi kef harfine çevrilerek okunur. Nitekim örneğinize bakalım kırmızı olarak yazmış olduğumuz kaf ve kef harfini görüyorsunuz kaf sakin olarak gelmiş. Kef ise harekeli olarak gelmiş. Nitekim buradaki kaf kef harfine dönüştürülür. İki tane kef arka arkaya geldiği için birinci sakin, ikincisi harekeli olduğu için de e, bu iki kef olduğunu ifade etmek için başına şedde koyarak okuruz. Nitekim ok işaretinin sonundaki bölümde bunu açık olarak görüyorsunuz. Evet, okuyalım. Elem nehlukkum elem nahluk. Evet, muhterem arkadaşlarım şimdi örneklerimize geçelim. Bismillahirrahmanirrahim Fe'in kezzebuke fe kur rabbukum zu rahmetin ve si'atin ve la yuraddu be ve la yuraddu be'suhu alil kavmi ikinci örneğimiz berrafa'ahu allahu ileyhi ve kâne Allah azîzen Hakim. üçüncü örneğimiz ki bunların tamamı ayetlerden oluşmakta قُرْ رَبِّ اِنَّا تُرِيَنْ مِمَا يُعَدُونَ Son öleyiniz. أَلَمْ نَخْلُقْ şimdi bu ayetleri gördükten sonra detaylı açıklamasına geçelim. Hemen ilk ayetteki örneğimiz, feburrabbukum derken, burada arkadaşlar, sakin olan lam harfi gelmiş. Lam'dan sonra ra harfi geldiği için de buradaki lam harfi efendim, ra harfine dönüştürülür, idgâm edilir. Sanki lam hiç yok burada. Şeddeli bir ra varmış gibi okuruz. Okuyalım. feburrabbukum Bakın burada şöyle demiyoruz. Feğul Rabbukum Bu yanlış bir okuyuş türü tabii. Bir kez daha okuyalım doğru bir şekilde. Feğul Rabbukum ikinci örneğimiz Berrafahullah Burada da yine sakin olarak lam gelmiş. Sakin olan lamdan sonra harekeli bir ra harfi geldiği için de burası idgam beyin olur. Burada da lam harfinin sesi okunmaz. Sanki şeddeli bir ra varmış gibi okuruz okuyalım. Derrafahullah. Bakın burada. Benrafahullah diye okuyamayız. İdran yapacağız. Yaparak okuyalım. Derrafahullah. Üçüncü örneğimiz yine. Sakin olan lamdan sonra rafi gelmiş. Aynı şekilde idrâme direği okuyoruz. Okuyalım. Urabbi, ur urabbi. Son öneğimiz idrâme te tekrarinin ikinci başlığıyla alakalı. Son örneğimizde de sakin olan kaf harfi var. Kaf harfinden sonra da hareket olarak ke harfi gelmiş. Demek ki biz bu kaf harfini ke harfini idrâme direği okuruz. Okuyalım. Elmne xuluk. قوم <تصفيق> ألم